Bismillahirrahmanirrahim Tövbe 61 İçlerinden öyleleri de vardır ki o her şeye kulak kesiyor kesiyor diyerek peygambere eziyet verirler. De ki o sizin için bir hayır kulağıdır Allah'a inanır müminlere inanır ve aranızda iman etmiş olanlara rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet verenler için elim verici bir azap vardır. Onlar bu sözleriyle şöyle demek istiyorlar. Kim ona bir şey söylese onu doğruluyor. Bizim hakkımızda kim ona bir şey bahsetse doğruluyor. Biz gelip ona yemin ettiğimizde bizi doğruluyor demişlerdir. Ve aleyhissalatü vesselam ve sendimizin kulağıyla alay etmişlerdir. Allah subhanahu ve teala da onları kınamış, yermiş ve onların oturduğu yeri kendilerine haber vermiştir. 62 ve 63 Sizi hoşnut etmek için Allah'a yemin ederler. Halbuki Allah'ı ve Resul'ü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Eğer mümin iseler. Bilmezler mi ki kim Allah'a ve karşı koymaya kalkışırsa muhakkak ona içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rüsvaylıktır. Evet. Bu ayet hakkında kata münafıklardan birisi Allah'a yemin olsun ki onlar en hayırlarınız, en şereflilerinizdir. Muhammed'in söyledikleri her ne kadar hakse de onlar merkeplerden daha şerlidir diyor. Ve bunu Müslümanlardan birisi işiterek Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in söyledikleri mutlak gerçektir ve olsun ki sen merkeplerden daha kötüsün demişti. Müslüman kişi peygambere koşup durumu haber verdi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o münafığa haber gönderip çağırdı ve seni böyle söylemeye sevk eden nedir dedi. O kişi kendi kendine lanet etmeye ve bunu söylemediğine dair Allah'a yemin etmeye başladı. Müslüman kişi ise ey Allah'ım doğru söyleyeni doğrula, yalan, yalancıyı da yalanla dedi. allah Teala da bu ayetleri indirdi. 64- Münafıklar üzerlerine kalplerinde olanı haber verecek bir surenin indirilmesinden çekiniyorlar. Peki siz alay edin. Siz alay edin bakalım. Allah çekindiğinizi ortaya çıkarandır. Aralarında sözü söylüyor, konuşuyorlar. Sonra da umulur ki Allah bizim sırrımızı ifşa etmez diyorlardı. Bu kelime kerimede onların bu sözlerini açığa çıkarmıştır. 65 ve 66 Şayet onlara soracak olursan diyecekler ki and ki biz dalmış oyalanıyorduk. Peki Allah ile onun ayetleri ve peygamberi ile mi alay ediyorsunuz? Mazeret beyan etmeyin. Gerçekten siz inanmanızdan sonra küfrettiniz. İçinizden bir topluluğu affetsek bile mücdümler oldukları için bir topluluğa azap ederiz. Rivayete göre kardeşlerim münafıklardan birisi bizim şu kızağımızı ancak midelerine en düşkün, dilleri en yalancı ve düşmanla karşılaşma sırasında en korkaklarımız olarak görüyorum dedi. Bu aleyhissalatü vesselam'a ulaştı. Aleyhissalatü vesselam kalktı devesine binmişken bu sözü söyleyen münafık geldi ve ey Allah'ın elçisi Andolsun ki biz sadece eğlenip duruyorduk dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah ile onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz dedi ve Allah'ın ayetlerini okudu münafıklık ayakları taşlara takılıyor ve a.s. ona dönüp bakmıyordu o a.s. binit'in gemine asılmıştı evet bu da cehalet meselesinde kardeşlerim istihza alay dinin herhangi bir kesiminde mazereti kaldırır allah Teala mazaret beyan etmeyin. Alay etmekte olduğunuz bu sözünüzde gerçekten siz inanmanızdan sonra küfür ettiniz. İçinizden bir toplulu affetsek bile elbette hepimiz affedilecek değilsiniz. Bu günahkar ve hatalı sözlerden dolayı mücdümler oldukları için bir topluluğa azap ederiz buyurmuştur. allah ve Teala bizi böyle hallere düşmekten deriz buyursun. Bu durup dururken imandan sonra imanı kaybetmeye sebep. 67 ve 68 Münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirlerindendirler. Münkeri emreder ve marufu ederler Elleri sımsıkı tutarlar. Allah Onlar Allah'ı unuttular. O da onları unuttu. Muhakkak ki muhakkak ki münafıklar fasıkların kendileridir Allah münafık erkeklerle münafık kadınlara ve kafirlere cehennem ateşini vaat etmiştir orada temelli kalıcıdırlar bu onlara yeter ve Allah onlara lanet etmiştir onlara sürekli bir azap vardır Allah subhanahu ve teala müminlerin sıfatlarının zıttını olan münafıkları ne yapıyor burada bildiriyor İnananlar marufu emredip münkerden nehyettiğinde bunlarsa münkeri emredip marufu nehy ediyorlar Müminler Allah yolunda infak ediyorlar. Elleri açıp bunlarsa elleri sımsıkı cimri olduklarını beyan ediyorlar. Burada dikkat ederseniz hem eşleri hem de kadınları erkekleri. Allah bizleri hem kendimizi hem eşimizi hem de neslimizi mümin olanlardan eylesiniz 69 sizden öncekiler gibi onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman mallar ve çocuklar bakımından daha çoktular onlar hislerince bundan faydalandılar sizden öncekiler hislerince faydalandıkları gibi siz de hissenizde ondan faydalandınız ve onların daldığı gibi sizde daldınız işte onların yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir ve onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. Allah subhanahu ve teala kendilerinden öncekilerinin daha güçlü kuvvetli ve daha çok mal ve evlat sahibi olmalarına rağmen dünya ve ahirette Allah'ın azabına uğramaları gibi bunlar da dünya ve ahirette azaba uğramışlardır buyurmuştur. 70. Onlara kendilerinden öncekilerinin Nuh, Ad ve Semut kavminin İbrahim kavminin Medyen ve altüst olmuş şehir halkının haberleri gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi. Allah onlara ediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlar. allah Allahü Teala elçilerini yalanlayan bu münafıklara nasihatta bulunarak Geçmiş ümmetlerin haberlerini birbir sayıyor ve peygamberleri onlara açık delillerle kesin hüccetlerle gelmiş, onları helak etmekle Allah onlara zurn ediyor değildi demiştir. 71 bir mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin verileridirler. Marufu emreder, münkerden nehyederler Namaz kılarlar, zekat verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler işte Allah bunlara rahmet edecektir muhakkak ki Allah azizdir hakimdir evet. Rabbimiz ve teala, münafıkların yerilmiş sıfatlarını zikrettikten hemen peşinden inananların övülmüş sıfatlarını zikrediyor bakın onlar birbirlerinin dostları birbirleriyle yardımlaşan birbirlerine arka çıkan ve bir tekim hadis-i şerifte de aleyhissalatü vesselamın dediği gibi mü'min, mümin için biri diğerini kuvvetle tutan yapı gibidir buyurmuş ve parmaklarını birbirine kenetlemiştir. Allah bizleri öyle olanlardan kalsın. Yine aleyhissalatü vesselam birbirini sevmede ve birbirine merhamet etmede müminlerin misali bir reset gibidir. Ondan bir organ şikayet ettiğinde, hastalandığında cesetin diğer organları ateş ve uykusuzlukla ona katılır. Marufu emreder, münkerden nehyederler buyurmuştur. Evet. Kine müminlerin vasıfları, namaz kılma, Allah'a itaat etme, zekat verme, Allah'ın yaratıklarına iyilik etme, emrettiklerine ve yasakladıklarında terk etmede Allah ve Resulünün itaat ettiler. İşte Allah bunlara, bu sıfatlarla nitelenmiş olanlara rahmet edecektir. Allah bizi de o rahmet ettiği insanların arasına koysun. Amin Ya Rabbi. 72 Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde temenni kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetleri vaat etti. Ve Adın cennetlerinde ...çok güzel meskenler ...Allah tarafından bir hoşnutluk ise... ...daha büyüktür... ...en büyük kurtuluş... ...işte budur... ...Buhar ve, Buhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette kardeşlerim... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...şöyle buyuruyor... ...kim Allah'a ve Resulüne iman eder... ...namazı kılar... ...Ramazan orucunu tutarsa... ...ister Allah yolunda hivret etmiş... İsterse doğduğu yerde oturmuş olsun Onu cennete koyması Allah üzerine bir haktır Ey Allah'ın elçisi Bunu insanlara haber vereyim mi dediler Şöyle buyurdu Muhakkak ki cennette yüz derece vardır Allah bunları kendi yolda Cihad edenler için hazırlamıştır Her iki derece arasında Gökle yer arası kadar mesafe vardır Allah'tan istediğin zaman Sirdesi isteyin Muhakkak o cennetin ortası ve en üstünüdür. Onun da üstünü Rahman'ın arşıdır. Cennet, ırmaklar oradan kaynar. Evet. allah Teala, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan, cennetlerde hazırlanmış olduğu hayırları, devamlı nimetler ve çok güzel yapılmış içinde bulunması hoş, meskenler hazırladığını haber veriyor Allah bizleri oraya koysun 73 ve 74 Ey peygamber kafirler ve münafıklar ile cihad et ve onlara karşı çetin ol onların varacakları yer cehennemdir ve o ne kötü dönüş yeridir Allah adına yemin ederler ki bir şey söylemediler Halbuki onlar küfür sözünü söylemişler ve Müslümanlıklarından sonra kafir olmuşlardır. Başaramayacakları bir şeye yeltendiler. Halbuki öç almaya yeltemeleri için Allah'ın ve Resulünün onları zenginleştirmesinden başka bir sebepte yoktur. Eğer söyle ederlerse onlar için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette de tek acıklı bir azaba uğratır ve onlar için yeryüzünde dost, ve yardımcı yoktur evet Enes'ten gelen bir rivayette kardeşlerim Harre olayında kavminin başına gelenlere üzülmüştüm şiddetli üzüntümün kendisine ulaştığı Zeyd İbni Erkan bana yazdı ki bu Allah Hüsnünün şöyle buyurdun işitmiş ey Allah'ım Ensar'ı bağışla Ensar'ın çocuklarını da bağışla İbn Sa'd'ın Allah rızasının Ensar'ın çocuklarını çocukları hakkında böyle söyleyip söylemediğinde şüphe etmiş. İbn Sa'd der ki Enes'in yanında olanlardan birisi ona Zeyd İbn Erkam'lı sordu. O da şöyle dedi. O hakkında Ali Sırat'ın ve kulakların işittiğini haber vermesinde Allah onun doğruluğunu işaret etmiştir. Buyurdu kimsedir buyurmuştur. Allah Resulü'nün sallallahu ve hitap ederken münafıklardan biri eğer şu doğru ise biz merkeplerden daha kötüyüz demişti. Zeyd İbni Erkam Allah'a yemin olsun ki o doğrudur muhakkak sen merkepten daha kötüsün demiş ve bu durum Allah Resulü'ne ulaştığında bu sözü söyleyen sözünü inkar etmişti. allah Teala zeytin tasdiki makamında olmak üzere bu ayeti indirdi yani Allah adına yemin ederler ki bir şey söylemedi ayetini indirmiştir 75, 76 77 ve 78 İşlerinden kimi de eğer bize lütuf ve kereminden ihsan ederse andolsun ki zekatı vereceğiz ve muhakkak salihlerden olacağız diye Allah'a ahdetmiştir. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince cimrilik ettiler ve yüz çevirdiler. Onlar zaten cönektirler. Allah'a verdikleri vaadi tutmadıkları ve yalanı adet edindikleri için kendisinin huzuruna çıkacakları güne kadar Allah kalplerine nifak soktu. Bilmezler mi ki Allah onların içlerinde gizlediklerini de susuldadıklarını da bilir ve Allah çok iyi bilendir. Allah subhanahu ve teala yine burada münafıkların hallerini bildiriyor. Şayet Allah'u u Teala kendi farzından zengin kılarsa malından sadaka verip salihlerden olacağına dair Allah'a ahit ve sözler verenler vardır. Halbuki onlar sözlerini yapmamış, iddialarını doğurlamamıştır buyurmuştur. İşte burada da Onların ne kadar yalancı, ne kadar dönek insanlar olduğunu Allah bize bildiriyor. 79. Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayanlarla eğlenenleri Allah maskaraya çevirir. Ve onlar, onlar için elin bir azap vardır. Bunlar da münafıkların sıfatlarındandır. Hiç kimse her durumda onların ayıplamalarından ve dil uzatmalarından kurtulamaz. Hatta tasakkukta bulunanlar dahi onlardan kurtulamaz. Onlardan birisi bol maz zekat vermek üzere getirse bu riyakardır derler. Az bir şey getirse Allahu Teala bunun sadakasından müştanidir derler. Evet münafıkların halleri böyle kardeşlerim. Allah onların şerlerinden korusun. Onlar nerede Hangi isimde hangi görünüşlü Olurlarsa olsunlar Onların erkekleri de kadınları da Kendileri gibi şerli Tesak ve her türlü Hayrı engel olmaya çalışan Marufu emir yerine Münkeri Emreden iyiliği emir yerine iyilikte Duran nehyeden iyiliğe de mani olan Şerli insanlar Allah onları kahretsin Allah onları zelil perişan etsin. Amin. Seksen, onlar için ister mağfiret dile, ister mağfiret dileme. Onlar için 70 defa mağfiret dilesen de, Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerindendir. Allah, fasıkları, grubunu hidayete erdirmez. <gülüyor> allah Teala, peygamberine bu münafıkların mağsuret dilemeye ehil olmadıklarını onlar için isterse yetmiş defa mağsuret bilete bile Allah'ın onları bağışlamayacağını haber vermiştir 81 Allah'ın peygamberine muhalefet için geri kalanlar oturup kalmalarına sevinsinler Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etme koşlarına gitmedi bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler de ki Cehennem ateşi daha sıcaktır. Hisse bilselerdi. 82. Artık yaptıklarının cezası olarak az görüşünler çok ağlasınlar. Allahü Teala Tebuk gazvesinde Allah Resulü'nün asabından geri kalanları onun çıkışından sonra oturmalarıyla sevinen münafıkları yerme ve kınamak üzere bu ayetlerini indirmiştir. 83. Allah seni onlardan bir topluluğa geri döndürür de senden savaşa çıkmak için izin isterlerse de ki benimle hiçbir zaman çıkmayacaksınız benim yanında hiçbir düşmanla savaşmayacaksınız çünkü siz baştan oturup kalmaya razı oldunuz artık siz geri kalanlarla birlikte oturun bu ayet hakkında İbn Abbas savaştan geri kalanla erkeklerle birlikte derken kadınlarla birlikte de zikredilmiştir. 84. Onlardan ölen hiçbirinin namazını asla kılma, kabrinin başında durma, çünkü onlar Allah'a ve Resulüne küfrettiler ve fasıtlar olarak öldüler. Evet. Allah subhanahu ve Teala Resulüne münafıklardan uzak ve deri olmasını ondan birisi öldüğünde namazını kılmamasını dua etme veya mağfiret dilemek üzere tebliği başında durmamasını emrediyor. Çünkü bunun sebebi Allah'a ve Resul'a küfretmiştir ve bu hal üzerine ölmüşler. Münafıklığı bilinen herkes hakkında genel hüküm budur. İbn Merdan'dan gelen rivayette karşılaştırın. Buhari naklediyor. Abdullah İbni Ubey öldüğünde oğlu Abdullah İbni Abdullah Ali'ye selamete gelip babasının kefenlenmesi için gömleğini vermesini istedi de aleyhissalatü vesselam gömleğini ona verdi sonra namazını kıldırmasını istedi ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun namazını kıldırması üzere kalktı Ömer kalkıp ey Allah'ın Resulü Rabbin onun namazını kılmaktan seni men ettiği halde onun namazını mı kılacaksın dedi Allah Resulü Rabbim beni ancak muhayyer bıraktı o onlar için ister mafret dile ister mafret dileme. Onlar için 70 defa mafret dilesen de Allah onu bağışlamayacaktır. Buyurdu. Ben ise 70'ten fazla mafret dileyeceğim buyurdu. Ömer muhakkak ki o münafık dedi. Ali sallallahu aleyhi ve Selam onun namazını kıldı da Allahü Teala bu ayetleri indirdi. Ve artık kıyamete kadar münafık olanların cenaze namazı Müslümanlara kılma kara olmuş oldu. 85. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onlara dünyada azap etmeyi ve kafir oldukları halde canlarının zorla çıkmasını diler. Bu ayet-i kerimede bir benzerinin tesiri daha önce bu surenin 55. ayette geçmiştir. Hamt ancak Allah'a mahsustur. 86 ve 87 Allah'a iman edin, Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde, işlerinden gücü yetenler senden izin isteyip bizi bırak da oturanlarla birlikte kalalım derler. Geri kalanlarla birlikte oturmaya razı oldular, kalplerine mühür vurulmuştur onların. Bu yüzden onlar iyice anlamazlar. Allah subhanahu ve teala burada iman etmiş olanlar cihat hakkında keşke bir sure indirilmiş olsaydı derler. Derken muhkem bir sure indirilip de orada mürakabe zikrolununca kalplerinde hastalık onların ölüm korkusundan bayılmış kimselerin bakışları gibi sana baktıklarını gördüm. Korktukları başlarına gelsin onlara gereken itaattır ve güzel sözdür. Bunun için iş ciddileşince derhal Allah'a sadakat gösterselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu buyurmuştur Muhammed 20 ve 21'de. Cihattan ve Allah Resulü ile birlikte Allah yolunda savaşa çıkmaktan yüz çevirmeleri sebebiyle kalplerine mühür vurulmuştur. Bu yüzden onlar iyice anlamaz, kendileri için uygun olanı anlamazlar ki onu yapsınlar. Kendileri için zararlı olan şeyi bilmezler ki ondan çekinsinler. 88-89 Fakat peygamber ve onunla iman etmiş olanlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte onlarındır ve işte onlar felaha erenlerin kendileridir. Onlar için Allah içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluştur. Allah subhanehu ve teala münafıkları yerdikten sonra müminleri burada övüyor ve ahirette onların nereye sahip olacaklarını anlatıp onların durumlarını ve akıbetlerini beyan ediyor. İşte onlar Firdevs cennetinde ve en yüce derecelerde makamlarda bütün halinde işte onların 90 Edevilerden özür beyan edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a arasında yalan söyleyenler ise oturup kaldı. İşlerinden küf etmiş olanlara elin bir azap isabet edecektir. Burada Bedeviler özür beyan edenler kendilerine izin verilsinler diye geldiler ayeti hakkında. Onlar Gıfar oğullarından bir gruptur. Geldiler ve özür beyan ettiler. Ancak Allahü Teala onların özürlerini kabul etmedi. 91, 92 ve 93 Zayıflara, askalara ve harcayacak şeyleri bulunmayanlara Allah'a ve Resulüne sadık kaldıkça bir sorumluluk yoktur. İhsan edenleri hesap çekmeye de bir yol yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Kendilerine binek vermen için sana geldiklerinde size bir binek bulamıyorum dediğin zaman infak edecek bir şeyi bulamadıkları için üzüntüden gözleri yaşararak geri dönenlere de bir sorumluluk yoktur. Yol ancak zengin oldukları halde senden izin isteyen ve geride kalanlarla birlikte olmaya razı olan kimseler içindir. Allah onların kalplerini mühürledi bunun için onlar bilmezler. Evet. Allah Subhanahu ve Teala savaştan geri kalıp oturanlardan, bu durumlarından dolayı günah kazanmayan özür sahiplerini beyan ediyor. Önce bunlardan özrü kendisinden ayrı olmayanları zikrediyor ki bunlar birlikte savaş ve cihada güç yetiştirilemeyecek olan yaradılıştaki körlük, aksaklık, topaklık ve benzeri topallık ve dengesiz rahatsızlardır. Daha sonra bir hastalık sebebiyle bedenine bir eksiklik, bir zayıflık arız olanlardan zikrediyor ki bunlarda kişiyi Allah yoluna cihattan çıkmaktan alıkoymuştur. Veya bu zayıflık harbe hazırlığa güç yetiştiremeyeceği fakirliği sebebiyle olmuştur. İşte bunlar oturmaları halinde ihlaslı olur, insanların kötü sözlerle moralleri bozulmaz, onları savaştan ve Allah yoluna cihattan caydırmazlarsa onlara bir günah yoktur. Onlar bu halleriyle dahi iyilik edenlerdendir. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle iyilik edenleri hesaba çekmeye de bir yol yoktur. Allah kafurdur, rahimdir buyurmuştur. 94, 95 ve 96 Kendilerine döndüğümüz vakitte size özür beyan ederler. De ki özür dilemeyin. Size katiyen inanmıyorum. Doğrusu Allah bize haberlerinizi bildirmiştir. Allah da Resulü de amellerinizi görecektir. Sonra hepiniz de, görüleni de görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O size neler yaptığınızı haber verecektir. Kendilerine döndüğünüz zaman onlardan vazgeçmenin için Allah'a yemin edeceklerdir. Öyleyse onlardan yüz çevirin. Çünkü murdardırlar yaptıklarınızın karşılığı olarak varacakları yer cehennemdir size yemin ederler ki kendilerinden hoşnut olasınız siz onlardan hoşnut olsanız da şüphesiz ki Allah'a fasıklar guruhundan hoşnut olmaz evet. Allah subhanahu ve teala onlar Medine'ye döndüklerinde münafıkların kendilerine özür beyan edeceklerini haber vererek de ki özür dilemeyin size katiyen inanmıyorum sizi asla doğrulamayacağım doğrusu Allah bize haberlerinizi durumlarınızı bildirmiştir Allah da Resul'da amellerinizi görecek Allahu Teala amellerinizi dünyada insanlara açık edecektir sonra hepiniz görülen de bilene döndürüleceksiniz o size neler yaptığınızı haber verecek hayrı ile ile amellerinizi size haber verecek ve bunlardan dolayı sizi cezalandıracaktır duyurmuştur. 97, 98 ve 99 Dedeviler küfrü ve nifak bakımından daha yaman ve Allah'ın peygamberine indirdiğinin hududunu bilmemeye daha müsaittirler ve Allah alimdir hakimdir Dedevilerden öyleleri de vardır ki infak edeceğini Angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini beklerler. Belalar kendi başlarına olsun. Ve Allah semidir, alemdir. Bedevilerden öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. insaf ettiğini Allah katında yakınlığa ve peygamberin duasına nail olmaya vesile sayar. Bilin ki bunlar kendiler için gerçek bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine girdirecektir. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Allah subhanehu ve teala burada bedevlilerin arasında kafirler, münafıklar ve müminler olduğunu haber veriyor. Onların küfür ve nifakları diğerlerinden daha büyük ve daha şiddetli. Bunun için de Allah Resulü'ne indirdiği hükümlerin hadlerini bilmemeleri için daha elveriştedir. İmam Ahmed diyor ki İbn-i Abbas'tan onun da aleyhissalatü vesselam'dan rivayetine göre kim çölde oturursa kaba sabah olur kim avcılıkla iştigal ederse gafil olur yanılır kim de yöneticiye gider devlet kapısına giderse ayartılır buyurmuştur ve yine bedevilerin içinde hayırlıların olduğunu onlar infak edeceği şey bir angarya sayıp saymayacağını. Yani onların içinde de iyiler ve kötüler olduğunu söylemiştir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocuğunu öpme hususunda bedev hadisine bakacak olursak benim şu kadar çocuğum var ben onlardan hiçbirini öpmüyorum. Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz deyince Allah'a yemin olsun ki biz onları öpmeyiz diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Allah sizden merhameti söküp almışsa ben ne yapayım buyurmuştur. Aleykümselam Selam ve Rahmetullahi wabarakat. Hoş geldiniz. Yüz Muhacirlerden, Ensardan En ileri ve önde gelenlerle İhsan ile onlara uyanlardan Allah daha olmuştur Onlar da Allah'tan Hoşnutturlar Sen onlara altından ırmaklar Akan cennetler hazırlanmıştır Orada ebedi Kalıcıdırlar İşte en büyük kurtuluş budur Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu ayette muhacir ve ensarın en ileri ve en önde gelenlerinden ihsan ile onlara uyanlardan hoşnut olduğunu, kendilerine naim cennetlerini ve devamlı nimetleri hazırlayarak hoşnut olacağını haber veriyor. Ayette zikredilen muhacir ve ensarın en ileri gelenleri Hudeybiye yılı Hredvan beyatında bulunan oldukları söylenmiştir. Ebu Musa el-Eşari, Said ibn-i Musayyib, Muhammed ibn Sirin, Hasan ve Katade bunlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile iki kıbleye Kudüs ve Kabe'ye doğru namaz kılanmak olduğunu söylemişlerdir.